Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Ee, biz Ekonomi Ekoloji'de genelde e, mega projeleri konuşurken hep 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul ağırlıklı e, konuşuyoruz ancak e, bugün programımızda ee, bir mega proje daha var onu konuşacağız. Ee, İstanbul ve çevresinde e, aslında bu bahsettiğim üç e, proje dışında e, hemen yanı başında yapılmak istenen termik santrallar nükleer santral, başka pek çok maden projeleri, bir takım yol projeleri var. Bu Çanakkale, 1915 Çanakkale Köprüsü de aslında bu mega projelerden bir tanesi. Geçen yıl Mart ayında temel atma töreni gerçekleştirildi bu köprünün. Ve son dönemde çıkan haberlerden de, e, gördüğümüz üzere e, Bu köprü e, ile ilgili e, Yapım çalışmalarının hızlandığı e, Görülüyor e, Ve e, Temel olarak Nedir bu e, proje Tekirdağ, Trakya, Marmara Ve Avrupa'yı Ege'ye bağlayacak olan Dünyanın en uzun açıklığa sahip Olacak 2023 metre e, Açıklıklı bir köprü, tabii köprü bir yere bir köprü yapıldığı zaman sadece köprünün kendisiyle kalmıyor. Onunla birlikte pek çok bağlantı yolunun açılması gerekiyor. Bu da yeni yeni bir takım çevre katliamları demek. Yeni yeni tarım arazilerinin, ormanlık alanların yok edilmesi demek. Şimdi biz bu projenin detaylarını telefon hattında bir konuğum var. Onunla konuşacağız. Kazdağı ...Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan e, telefon hattımızda. E, Süheyla Hanım günaydın. E, günaydın, merhabalar Pelin Hanım. Merhaba. Şimdi ben e, çok e, kısaca özetlemeye çalıştım ancak... E, ...bu proje e, nedir? E, ve bu projeyle ilgili e, son durum bilgisi e, ne şekilde? E, bunları sizden e, dinleyerek başlayalım sohbetimize. Evet, e, hükümetin e, kalkınma programları kapsamında, 2023 kalkınma Hı. hedefi kapsamında e, yer aldığı bir proje. E, Kınalı'dan e, Balıkesir'e kadar, Savaştepe'ye kadar bir e, otoyol ve bir Boğaz Geçişi Köprüsü öngörüyor proje. E, şu anda projeyi Karayolları Genel Müdürlüğü 3'e bölmüş durumda. Hı. Bir Kınalı-Markara kesimi. Otoyolu hı hı. bir Malkara Çanakkale kesimi bu köprü ve otoyolu demek hı. bir de e, Sa Çanakkale Savaştepe Balıkesir'e kadar olan kısmı hı hı. E, üçe ayırmış durumda şu anda e, duyuruları yapılan e, kısım e, S.K.D sürecinin yürütüldüğü kısım Malkara Çanakkale kesimini kapsıyor Evet. E, yaklaşık bu toplam projenin 88,5 kilometrelik bir bölümü en bu, büyük kısmı herhalde değil mi bu? şu ana ee, kadar. kilometre hmm. olarak büyük değil aslında kınalı malkara hmm. kesimi 107 kilometre hmm. ee, bu şu andaki kesim 88.5 hmm. kilometre bu savaş tepe'ye kadar olan kısımda yüz kilometre ama bu orta hmm. projede tabi çanakkale Köprüsü'nün olması evet e, önem kazandırıyor şu andaki şeyin otoyol projesinin bu bölümünü bu proje için biliyorsunuz Karayolları Genel Müdürlüğü daha chat süreci tamamlanmadan yani chat olumlu görüş alınmadan ihalesini gerçekleştirdi projenin. Hmm. Hatta 100 binlik Balıkesir Çanakkale çevre na yapılan itirazlar da sonuçlanmadan ihalesini hmm. gerçekleştirdi Biz o zaman 100 binlik planlar askıya çıktığında hem derneğimiz olarak hem de diğer STK'lar olarak Ve esas olarak da şehir plancıları odası olarak bu plan üzerinde köprüyü ve yolları görünce Evet. E, gündeme gelmişti o zaman karşı çıkmıştık plandaki diğer değişikliklerle beraber bu otoyol ve köprü projesini e, ne yazık ki çevreşehircilik e, odasının açtığı e, davaya bilirkişi atamadan yani davayı daha yürürlüğe koymadan e, köprü ihalesi yapılmış oldu. Bu çok acı evet. yani hukuk devletinde olmaması gereken bir durum önce bir plana yapılan itirazlar e, değerlendirilmeli hukuk süreç bitirilmeli ondan sonra Yapılacaksa köprü ihalesi yapılmalıydı. Ne yazık ki hem çet süreçleri açısından hem de bu yüzbinlik binlik planlar açısından gerekenler yapılmadan bu köprünün temeli atılmış oldu. Evet. Tam bir yani hukuk devletinde olmaması gereken hmm. bir süreç işledi. Bir de biz bu köprü ve bağlantı yollarını yüz binlik planda gördük ilk. Evet. Ondan önce bizim için afaki bir projeydi. Böyle çok yıllar önce bir gündeme getirilmiş. Hatta ilk yeri e, Şanakkale'nin içinden karşıya olarak düşünülmüş. Hmm. O zamanki itirazlar e, işte gö göz önüne alındı mı bilmiyorum. Sonra gündemden düşmüş. Fakat birdenbire bu 100 binlik planla karşımıza çıktı. E, o konuda e, Karayolları Genel Müdürlüğü ne yazık ki kamuoyuna yeterince bilgi vermedi projeyle ilgili. Hmm. Bizim için bir muamma idi proje. Hmm. E, Pat diye karşımıza çıktı. Evet. E, işte, 2017 yılında projenin çet süreci e, tamamlandı yasal anlamda bir hmm. şey açısından çevre şehircilik süreci açısından hmm. e, İhalesinin de 4 e, tane firmanın konsorsiyumundan oluşan bir şey yeni bir firmaya verildiğini gördük 2 hmm. Türkiye'li 2 de Koreli firma bir araya gelip sırf bu proje için bir şirket kurdular Şirketin adı da çok iyi Aşe. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yakalamışlar ki böyle şey kısaltmaları evet. çok iyi Aşe diye bir şirket kurmuşlar. <gülüyor> Onu da yeni fark ettim şeyi okurken CED dosyasının hmm. kısaltmayı. Evet. Şimdi tabii bu hmm. e, bir konsorsiyumlar e, bu tür yatırımları kredilerle yapıyorlar hmm. uluslararası kredilerle. Uluslararası kredi kuruluşlarının da e, bu chat süreçleri açısından Türkiye'den farklı kriterleri oluyor. Özellikle Dünya Bankası'nın e, chat süreci kriterleri bizden çok daha ileride ve çok daha farklı. Onlar bir de sosyal etki değerlendirmesi bölümünü çok önemsiyorlar. Hmm. Türkiye'de yapılmış olan bu ÇED sürecini yeterli bulmuyor kredi kuruluşları. Hı -hı. Onun için de şimdi bu çok iyi AŞ firmasına Hı -hı. demişler ki siz bir bizim kriterlerimize uygun ÇED süreci yürütmek zorundasınız. Sosyal ve çevresel etki değerlendirme Aynen. değil mi? Aynen evet, evet çevresel CSED dediğimiz evet. çevresel ve sosyal etki değerlendirme süreci Hı. aslında hani projenin Türkiye'ye göre çet süreci bitti evet. ama uluslararası kredi kuruluşlarına göre özellikle Hı. Dünya Bankası kriterlerine göre bu süreç yeterli değil sosyal etki değerlendirme bölümü eksik Hı. kriterler yetersiz bunun için yeni bir süreç yürütmek zorundasınız. Hmm. diyor şeye yatırımcı firmaya. Onun için bu firmada yani bizim karşımız gözümüz için değil de kredi kuruluşlarının e, şeyi gereği öngördüğü kurallar gereği bu sürece giriyor. E, 8 Ocak e, tarihli derneğimize bir yazı geldi. Hmm. Bu yılın daha 8 önce, Ocak daha çok evet, yeni, yeni yani. Evet. evet. E, biz daha önce bu projenin eee inceleme değerlendirme komisyon toplantısı sürecinde itirazlarımızı yapmıştık zaten. E, projeye evet. e, bize e, ve ayrıca tabii kamanda basında e, gazetelerde de bunun duyurusu e, yer aldı. CSED e, süreci başlamıştır diye. Bu evet. ne demek? İşte bir aylık bir süre e, tanınıyor firmaya e, Firma e, bir CSED TaşTAK raporu hazırlıyor. Hı hı. Bunu e, hazırladı ww 15 canakkayacomda e, yer veriyor. Ayrıca basılı basılı hallerini de çeşitli merkezlerde bulunduruyor. E, bunu duyurduğunu e, duyuruyor şeye basına, kamuoyuna, STK'lara. Evet. E, dileyenler e, bu e, TaşTAK raporu inceleyip görüşlerini e, Bir aylık süre içerisinde firmaya e, geri bildirimde bulunabiliyor. Şimdi firma böyle bir süreci başlatmış durumda. Beş tane toplantı ve bilgilendirme danışma süreçleri öngörmüş. Hmm. Proje güzergahı üzerindeki çeşitli yerleşkelerde. Hmm. Bunlar işte Gelibolu, Lapçik, Çanakkale Merkezi falan gibi Umur Bey gibi yerler. Dün Çanakkale'de bir toplantı vardı. Evet. Oradaki toplantı yalnız bir Toplantı formatında değil de daha çok sergi tarzında bir çalışma olmuş. Biz gidemedik arkadaşlarımız katıldılar. Ama Projenin... duygusunu paydaş tanışma toplantısı olarak evet. yapmışlar değil mi? Evet. Hı -hı. O tanışma toplantısında işte, herhalde bir, birisi çıkıp da size şöyle şöyle diye anlatmıyor bir toplantı formatında. Hı -hı. Duvarlarda işte projenin güzergahı, bilgileri, bilgileri görsellerle Orada anlatılıyor. Orada bir, evet, bir masaya gidip sorularınızı sorabiliyorsunuz gibi. Evet. Bireysel bireysel şey gibi e, tanıdığım gibi. Hı -hı. E, bugün gelip burada daha yüz yüze anlatımlı bir toplantı olacak farklı bir formatta. Evet. Arkadaşlar oraya da katılacaklar. Hı hı. Ee, biz de elimizden geldiğince e, projeye olan itirazlarımızı e, hem daha önce bakanlığa ve karayollarına bildirmiştik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na şimdi de firmadan doğrudan oradan muhatap alıp yazı yazdığı için e, firmaya hitaben de e, projeye olan itirazlarımızı e, dile getirdik. Hem e, çevre sorunları açısından hem de sosyal etki açısından e, ne tür zararları olacak diye. Evet. Böyle bir süreç yürüyor Hı -hı. şu anda. Bu bir ay sonrasında paydaşlardan topladıkları görüşleri taslak rapora giydirecekler, bindirecekler Hı -hı. ya da ekleyecekler. Ondan sonra bu projenin nihai ÇSED raporu tamamlanmış olacak. Evet. Ee, peki sizin bugüne kadar e, hukuki anlamda yaptığınız itirazların e, son durumu nedir? Ee, şimdi bir 100 binlik plana yapılan hukuki hı. itiraz yani dava açma sonuçlanmadı. Sonuçlanmadı. Çanakkale-Balıkesir çevre planı değil mi o? Bu bahsettiğimiz bir evet, bölü 100 evet. binlik. Evet, evet. evet. Buna itirazda bulundunuz. Ee, evet, hukuki anlamda da davayı açan şehir plancıları odası oldu. Burada hı. şehir plancıları odası e, davayı. Bu açtı. devam ediyor şu anda. Evet, evet. o devam ediyor. Hı hı. Şimdi ile ilgili çok büyük övünçleri var firmanın web sayfasında İşte dünyanın en uzun açıklıklı hı, evet. şey olacak Köprüsü olacak En kule yüksekliği en fazla köprüsü olacak falan diye Hani bu tür böyle çok aşağı aşağalı ne gerek var bilemiyoruz Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün hali ortada Daha dün işte sosyal medyada bir arkadaşımız paylaşmıştı Üçüncü köprü yüzünden işte şu kadar şuradan şuraya mesafe beş buçuk saat sürdü falan diye hı hı, Evet Evet. Tabii bunlar aslında özellikle bu son dönemde Kanal İstanbul'la birlikte de görüyoruz. Bunlar aslında birer ulaşım projesi olmaktan çok etrafındaki bölgelerde, arazilerde bir rant paylaşımı, rantın yükseltilmesi gibi bir amaca doğru hizmet ediyor. Özellikle bu Çanakkale Köprüsü'nün etkisiyle birlikte bölgede yine bu şey. Fiyatlarının arsa fiyatlarının çok yükseldiği 15 yıl önce metrekaresi 5 liraya e, satılan yerlerin şimdi metrekaresinin e, 150 liralara e, çıktığıyla ilgili de yine e, medyaya yansıyan haberlerden e, öğrendik bunları. E, aslında böyle etrafında tabii e, bir doğa katliamı yaratırken e, böyle bir rantsal e, dönüşüme de hizmet ediyor bu projeler. Evet evet şu andaki yol güzergahındaki tarlalar şimdiden epey yüksek fiyatlara satılmış Hı -hı. durumda zaten. Köylülerin çok önemli tarım arazileriydi o güzergah. Hı -hı. Özellikle Lapseki'den şeye kadar yenince hattı üzerinde bizim bildiğimiz hani daha çok gördüğümüz Trakya'yı evet. çok görmüyoruz güneydeyiz. Ama bu bölgede gördüğümüz alanlar zaten ciddi anlamda tarım alanlarıydı. Bütün bu alanlar işte karayolları tarafından kamulaştırılacak şimdi hmm. bu önümüzdeki süreçte. Hmm. Ee, yüksek karayolları da e, son politikası e, bizim kuyu Ayvacık arasındaki otoyolda da gördük. Oldukça yüksek fiyatlar veriyor ve çok cazip geliyor bu köylüye. Evet. Köylü çok çabucak vazgeçiyor. Yani piyasa değeri işte 12 bin, 15 bin olan dönümü arazileri mesela 17 bin lira verdi bu zeytinlik alanlara. Hmm. Küçükkuyu Otoyolu kapsamında köylüler hemen o şeyin üzerinde piyasa değerinin de üzerinde dediler. Ve yani Türkiye'de görülmedik bir hızla bir hafta içerisinde kamulaştırma süreci bitti Ayvacık Küçükkuyu Otoyolu'nun. Evet. Ee, burada da çok böyle güzel de ikna ediyorlar. Hı -hı. Ee, İnanılmaz hızlı ilerliyor süreç. <gülüyor> İnanılmaz hızlı ilerliyor sanıyorum. Bu köprüyle ilgili de bu kamulaştırma süreçlerini yine böyle piyasa değerinin üstünde fiyatlar vererek... Çabucak Kamulaştırabilirler diye düşünüyoruz Evet Fiyatlar zaten bayağı bir yükseldi Bir de tarımdan büyük bir kotuşu var ülkede Ki Çanakkale e, köyde... Tarımın çok önemli olduğu illerden birisi çok verimli Havası doğası toprağı itibariyle çok önemli Bir kent aslında Çanakkale ama Maalesef evet. madenlerle, termik santrallarla, başka bir takım sanayileşme hamleleriyle, şimdi bu köprü ve otoyol projesiyle maalesef Çanakkale'nin toprakları yok ediliyor. Evet, e, iklim değişikliği açısından da tabii bir sürü sorunlar Hı -hı. getiriyor bize. Yalnız e, tarım ağızları kayboluyor, orman kayboluyor. Evet. Bir yandan devletin bu alanlarda, tarım alanlarında yaptığı bir sürü yatırım var göletler gibi kanalizasyon hmm. projeleri, kanal kanal sulama kanalları gibi, sulama barajları gibi köprü güzel güzergahlardan da geçiyor. Özellikle Lapseki'den sonra Yenice'ye hmm. kadarki olan bölümde. Hmm. Bütün devletin vatandaşın vergisiyle yaptırdığı bütün bu altyapılar da tehlikede. Evet. Bir de işin bu yanı var. Evet. Tarım arazileri yok oluyor. Devletin yaptığı yatırımlar yok oluyor. ...350 bine yakın ağaç kesilecek diye... Ha, evet, onu şimdi esas size soracaktım. Yani tam olarak biz bu köprü projesi ve bağlantı ile birlikte... ...özellikle Çanakkale güzergahında nedir rakamsal veriler olarak neleri yok ediyor olacağız bu köprüyle birlikte? Çanakkale ziraat mühendisleri adamız, güzergah üzerindeki tarım alanlarını hesapladı. Hı hı. Ona yolun genişliği işte 200 metreden hesaplayarak evet. buradaki alanları hesapladı ve oradaki meyvelik alanları biliyorlar tabi tarım ilçe müdürlüğünün verilerinden. Onun üzerinden dediler ki en az 360 bin ağaç kesilecek. En az 360. Yalnız bin. evet, yalnız Lapıskalar ilçesinde de. 150 bin civarında meyve ağacı kesilecek veya işte kesilmezse bile sök, sökülecek hı hı. dediler. Ziraat mühendisliği böyle bir çalışma yaptı. Çöprü evet. ee, ile ilgili hem e, biz Küçükkuy'da bir bilgilendirme toplantısı yapmıştık hem de e, Ziraat mühendisliği Çanakkale'de bir toplantı yapmıştı. Hı hı. Çevre mühendisliği ile beraber. beraber. Orada o toplantılarda panellerde bu veriler e, ortaya konmuştu. Evet. Zararı oluyor e, köprünün diye. Evet yani sadece aslında Çanakkale güzergahı kısmında 500.000'den fazla o da şu anki ortalama öngörü proje başladıktan sonra bunun çok daha yükseği olma ihtimali var elbette değil mi? Evet evet, evet. fakat ne yazık ki hem yerel yönetimler hem de işte esnaftan falan da çok ses çıkmadı projeye hmm. bilgilenmedikleri için. Ee, Çanakkale belediemiz de çok karşı çıkmadı projeye. Ee, hmm. Otel kurumlar çok Lapseki belediyesi zaten hani baştan çok şey destekliyordu projeyi. E, oysa Çanakkale esnaf için hiç de iyi olmayacak yani sosyal etki değerlendirme e, hmm. var raporda o bölümde özellikle baktım hmm. esnaf için iyi olacağını falan söylüyor ama e, feribot geçişleri Çanakkale merkezinden yapılıyordu Elcebaht'a geçiyor şeyler feribotlar gelen araçlar bir duruyor işte turistik eşya alıyor hmm. ya da bir şeyler yiyor içiyor falan kentin içinde bir, bir canlılık yaratıyordu feribot geçişleri Gelibolu'da da öyle Lapsek'te de öyle şimdi i̇şte bütün bu trafik Yok olacak ve transit bir şekilde gelen araçlar hop diye <gülüyor> köprüden karşıya geçecekler. Olacak, evet. Bu Çanakkale'nin içindeki canlılığı, esnafa falan da büyük zararı olacak. Böyle bir sosyal, olumsuz sosyal e, şey olacak diye düşünüyoruz. Evet. Ee, Çanakkale feribotlarının ücretleri çok makul. Hı -hı. Halkın karşılayabileceği, bizlerin karşılayabileceği boyutta 30-35 liraya geçiyorsunuz. Evet. Orhan Gazi Köprüsü'nden biliyoruz ki 100 küsur civarlarında... Köprü geçişleri doğru e, Bu açıdan da e, Biraz şey olacak Şehrin e, aslında biraz e, Dokusunu da e, değiştirecek e, Yeni bir takım e, nüfus hareketlilikleri e, Yaratacak Belki bu bahsettiğiniz e, Gelişmelerden olumsuz etkilenecek Olan insanlar şehri terk edecek Onların yerine başkaları gelecek e, gibi Evet evet Tarım nüfus... arazileri zaten evet. boşalıyor iyice boşalacak Sattıktan sonra şeyini tarım alanlarını hmm. ya işte şehirler ya bir büyük göçecekler o bölgedeki evet. insanlar evet peki bundan sonraki süreçte şimdi bu ıı, toplantılar ıı, herhalde dizisi beş tane yapılacak dediniz e, bunlar evet. yapıldıktan sonra ıı, nasıl bir süreç bekliyor olacak sizi e, ne siz ne yapmayı planlıyorsunuz e, ne öngörüyorsunuz bu proje ile ilgili şu anda biz de itirazlarımızı yaptık, basında da duyurduk itirazlarımızı, Hı -hı. firmaya da duyurduk. Karayolları Genel Müdürüne ve Çevre Şehir Şehirciliğe de itirazlarımızı yine göndereceğiz. E, tabii 100 binlik planla ilgili davayı bekliyoruz. E, oradan Hı -hı. bir hukuki sonuç çıkarsa belki o zaman plandan kaldırılabilir diye bir e, umut Hı -hı. <gülüyor> diyelim. Evet. Onun dışında zaten ihalesi yapılmış, temelde atılmış bir durumda büyük bir proje. Hükümet her halükarda biz bunu yaparız gibi bir yaklaşım içerisinde. Hı hı. İşte evet. Projeden var geçme gibi bir şeyleri pek yaklaşımları görünmüyor. E, görünmüyor. Ama en azından işte bulunacağı güzergah üzerinde eğer mutlaka yapılırsa köprü, bu güzergah üzerindeki olası etkilerini biraz daha azaltmak, evet. azaltılması için çeşitli çalışmalar yapabiliriz. Evet, sonuçta mücadele devam ediyor olacak önümüzdeki dönemde de. Çanakkale'nin evet. sorunları yani bir programla anlatılacak gibi değil Biz sadece bu Çanakkale Köprüsü projesini bile enine boyuna konuşmak bir program mı alıyor ki Çanakkale deminde bahsettiğimiz üzere özellikle termik santral baskısı altında bir şehir ne yazık ki bütün bu havası doğası toprağı denizi bunlara kurban ediliyor. Ee, maalesef biz de bunları e, ne kadar mücadele ediyor olsak da e, bir zaman sonra e, seyirci e, durumuna düşüyor o, düşüyoruz süreç içerisinde. Projelerin hazırlanma ve fizibilite aşamalarında kamuoyunun bilgilendirilmemiş olması, kamuoyunun, STK'ların, yerel yönetimlerin bizi daha sonra oldukça zor durumda bırakıyor. Evet, evet. iş işten geçmiş, ihalesi yapılmış işte gibi bir duruma geldiğinde bizim mücadelemizin sonuç alması çok daha zorlaşıyor. Oysa bu projeleri fizibilite aşamasında halka açılsa, tartışılsa, konuşulsa... E, oradan çıkan halktan çıkan kararlara, işte uzmanlarından çıkan kararlara göre e, yatırımlar planlansa, tabi ülke yarar açısından çok daha e, sağlıklı olacak. Aynı zamanda tabi ekonomik, evet. ek ekolojik sistem açısından da daha iyi olur. Meğerki ülkemizde bu süreç böyle işlemiyor. E, hatta e, kadamlımız çok o ki davalar e, bile Hı -hı. uygulanmıyor. Evet. E, hukuki sürecin hep arkasından e, dolanılıyor. E, i̇ptal edilmiş bir sürü chat dosyasına rağmen firmalar yeni yeni chat dosyalarıyla yeniden karşımıza geliyorlar Hı -hı. aynı firmalar. E, süreç bir şekilde yatırımcının e, işte zorlamasıyla bir şekilde devam ed ediyor. Evet. Bu da bizler de biraz hayal kırıklığı yaratsa da yani hukuk bile işlemiyorsa bu ülkede diye Yine de mücadeleye devam ediyoruz. Elbette. Biz de size bu mücadelenizde kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok teş biz teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için. Evet. E, bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan e, konuğumuzdu. Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi'nin Çanakkale'ye e, olumsuz etkilerini konuştuk. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.